Ey müminler uyanın sabredip de dayanın küfür yine azıtmış cihad'a hazırlanın büyük şeytan emretmiş İslam'ı yıkın demiş kukla rejimler hemen uygulamaya geçmiş yurduma bahar gelmiş. Tohumlar filizlenmiş, şeytanlarla uşakları tırnakları kemirmiş. Kahrolsun çift yüzlüler, melun -um necis özlüler. Küfre rıza gösterip Hizbullah'tan döndüler. Şeytanla yaverleri, bir sürü de serseri, İslam geliyor diye dökülüyor tüyleri. Boşadır telaşınız, parçalanır başınız, dengeler değişecek, hortlasa da atanız. Dolaylı veya direk, Adem'den son ferdedek, iman küfür savaşı devam etmiş edecek. Arzu zehir zemberek ile de ateşbazlar Utile ashabul ukhdud mürerr kıl ilahi la tufsidu likçe kudurur hokkabazlar kinleri nefretleri islamadır billahi Biyolojik nükleer hem kimyasal silahlar Müminlere çevrilmiş sen şahitsin ilahi. Bizlere diş bileyen bugün it gibi havlar. it bile olamazlar bu kafirler billahi. İran, Irak savaşı silinmez zihinlerde. Kurulan tuzakları sen dağıttın ilahi. Orta Doğu kanıyor, vahşetleri sahnede, Nebilerin yurdunu kirletmişler billahi. Aynı kandır akıyor boşnakla çeçenlerde, Zillettense savaşmak bir şereftir ilahi, Büyük şeytan Avrupa, Ruslarla, Hintlerde, İslamla savaşmada yarıştalar billahi. Bunca vahşeti bize reva gören zalimler, bir de insanlıktan dem vurmazlar mı ilahi? Bildikleri insanlık katliam varsa eğer, ormanlarda insanlık kol geziyor billahi.